قل الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله nur iman, alınlarında eser secde, dillerinde ismullah bulunan müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki cümle peygamberlerin seyyidi efendisidir ve serdarıdır, önderidir ve bu alemin yaradılmasına sebeptir ve bu alemde bulunan mahlukat ilahiye rahmettir yani yalnız dünya alemi değil 18 bin aleme rahmettir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Subhanahu ve teâlâ hazretlerinin Rahman ve Rahim esmalarının zahir olduğu şahıstır, şahs ekremdir yani sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkında söz söylemek haddimiz değil. Onun metü sena etmek de bizim işimiz değil. Çünkü onu metü eden yerin göğün sahibi Bilmeyen ve bilinmeyen alimlerin maliki olan Allah'tır. Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Çünkü Allah'ın sevgilisidir. Cennet ve cehennem onun rızasındadır. Resul-i Ekrem'in rızasındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cümle Enbiya'da bu resul Ekrem'e şefaat izni çıkmayınca hiçbir nebi, hiçbir rasul şefaata muktedir olmayacaktır. Hatta bırak şefaati. Kendi nefislerinden gayrı düşünmeyecekler. Hadis-i Şerif'te böylece varit olmuştur. Ne Adem-i Safi, ne nuh Neci, ne i̇brahim Halil, ne Musa-i ne i̇sa Ruhullah, ne diğer peygamberler i an Hiçbirisi, kendi kavmine, kendi ümmetine, şefaata, şafatı şöyle dursun, nefsinden başka bir şey düşünmeyecek. o kıyameti, şiddet de deşretiyle. Fakat, Vaktaki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şefaat izni çıkacaktır. O vakit onlara da ondan sonra şefaat izine müsaade edilecektir. Diğer enbiya'ya. Hatta Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadislerinden şöyle maalese söyleyelim. Olacak olur diyor. Olacak olur yani kıyamet kopar. Kıyamet üç kısımdır. Bir kıyamet vardır. Bir adam öldüğü vakitte onun kıyameti kopmuştur. Seması yarılmış, yıldızları dökülmüş, denizleri kaynamıştır. Kişi öldü kıyameti kop demektir. Buna küçük kıyamet derler. Ki bu hepimizin başına yakın bir zamanda gelecektir. Bizden evvel geçenlerin başına geldiği gibi. Onlar nasıl ki kendilerini ve yakalarını ölümden sıyıramadılar. Bizler de bu ölümden yakayı sıyıramayacağız. Yalnız şunu söyleyelim. İman eden ve amali saliha icra eden için ölüm korkulacak bir şey değildir. Ölüm babında musat Cemal vardır. Tekrar ediyorum. İman edenler için, amali saliha icra edenler için ölüm korkulacak bir nesne değildir. Fakat Allah'a iman etmeyen yahut Allah'a iman etmiş isyandan başını kaldırmamış. Daima isyanda ve isyanda ibadeti yok, taati yok hiçbir şey yok. Gürtlis vaziyette. Ahirete gitmiş. Bunun için ölüm biraz zahmetlidir. Güçtür yani. Bundan sık sık bahsediyoruz. Çünkü iki şey vardır ki bunları unutursak kendimizi unuturuz. Birisi Allah'ı unutmak biri ölümü unutmaktır. İki şey unutulursa insanlar insanlıktan çıkarlar. Ölüm gözümüzün önünde olduğu halde Sevgililerimizi kendi ellerimizle kabre yerleştirdiğimiz halde bize bir ders vermiyorsa yazık bizim için. Pek yazık. En büyük vaiz, en büyük nasi ölümdür. Kafire müşküldür. Asiye müşküldür. Fakat müminlere gayet de kolaydır. Hatta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ölümde, yani melekül mevt, melekül mevt, bir kimsenin ruhunu kabz edeceği vakitte 300 kılıç darbesi gibi bir kimseyi 300 defa kılıçla vurursun, onun acısı neyse, ruhun cesetten ayrılığı odur. Müslümana da böyle mi? Mümini de böyledir, kafire de böyledir. Fakat mümine bir alem açılır. O alemi o seyrederken bir de bakar ki, hiç onu duymamış. Tereyağden çok sigar yedi. O üç kılıcın acısını duymamış. Çünkü nasıl bir alem ki o, kılıçların acısını ona duyuruluyor. Bu da müminin bulunduğu mevkiye göredir. Kimisi Hak Teala ile müşerref olur. Kimisi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile müşerref olur. Ölüm anında. Kimisi cennetin derecatını görür. Kimisine müjdeci melekler gelir. Der ki biraz günahın falan var ama ebedi ardı kalmayacaksın. İnşallah şefaat-ı Resulullah'a nail olsun der. Müjde verir gene son nefesinde. Fedef kafirler için görevindir. De kafirler için Cenab-ı Hak Kur'an'ın birçok yerlerinde Kur'an-ı Azim'in onları bir ehvalde haber veriyor. وَلَوْ تَرَائِزِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَفْتِ يَدْرُبُونَ وُجُوهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul-u Ekrem'e hitap bize o vasıtayla sen zalimlerin ve kafirlerin ölümlerini görsen, melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak onların ruhlarına kabzeder. Ve nazi altı 365 demar çekilir, tekrar bırakılır. Gayet korkunç ve çok acı. 300 kuzlar Ama müminir için böyle değil. Hatta gene şurada bir müjde verelim. resul Ekrem bugün sallallahu aleyhi ve sellem çok meyri suç. Ekseri zaman istikbali gördüklerinden dolayı üzülürlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok zaman ağlardı. Hatta duymuşlar ki benim bildiğimi siz bilseniz, benim gördüğümü siz görseniz yataklar üzerinde gülemezdiniz. İstirhad edemezdiniz. Buğuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gün gelmiş Hazreti, Hazreti Melek'in peygambere selam vermiş. Demiş ki ya Resulallah meyusul nedendir? Üzülme. Sana salavat-ı şerife veren ümmetinin ruhunu tereyağdan kılçı her gibi alacağı. Senin ismini işitti hemen salavat-ı şerife verdi. Sana ver ehli beytine ve ashabına sallâre, Muhale, ve ashabına ve ashabına. Allahümme sallâle Muhammed'in muallâli Muhammed'in ve sellem. Yine sıratın şiddetini ve dehşetini düşünen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mühis olmuş Hazreti Cebrail gelmiş. Demiş ya Nebi Allah Üzülme. Senin ümmetinden bir kimse sana salavat veriyor mu? Seni seviyor mu yani? Çünkü seven sevdiğini çok zikreder. Unuttuğundan Aa. değil. unutundan değil, sevdiğinden zikreder. Onu ben sıraattan yıldırım gibi geçiririm, elinden tutarım. Üzülme ya Resulallah demiş. Peygamberimiz tek, bu benim ümmetim desin. İşin şey orada. İş kolaylaşır sonra bir daha. Bir gün sormuş Cenab-ı Hazreti Ömer'e, iyi dinle. Cenab-ı Peygamber: "Ya Ömer, beni ne kadar seversin?" demiş. Ömer kimdir? Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Resul-i Ekrem'in kayınpederi ve 40. İslam olan ve iki halifeyi hak ve kırkların 40 40.'sı. .'si. Demiş ki Hazreti Ömer: "Ya Resulullah, her şeyden ziyade seni severim ama iyi dinle. Bir daha söylüyorum. Hı. Hazreti Ömer'e Peygamber sorulmuş. "Ya Ömer radıyallahu anh, ne kadar seversin beni demiş resul Ekrem. Demiş ki, ya Resulallah seni her şeyden ziyade severim ama nefsimi senden daha ziyade severim demiş. Amin. Öyle deyince Hazreti Ömer'e Cenab-ı Peygamber hitap etmiş. Ya Ömer eyvah imanın kemal bulmamış. Beni nefsinden de ziyade sevmedikçe imanın kemale girmez demiş. He, şimdilik ben her derste bunu söylüyorum size. İşin başı miftahı resul Ekrem'e muhabbet ve onun aline evladına, ehl beytine, eshabına, evliyasına muhabbetledir. İnan hmm. bu iş. Bu şekilde or oraya yol bulabilirsin. Yani kalp parlasına muhabbet tohumunu etersin. Hak korkusuyla, hak aşkıyla, gözyaşıyla sularsan meyvasını verir yakın bir zamanda. Çünkü temalülat-ı kalbiyye efal bir kaydedir bu. Yani bir adam bir adamı zorlan sevemezsin muhakkak kalbin meyretmesi lazım. Kalp de Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse Resul-i Ekrem'in ismini işittiğimiz vakitte salatu selam, salatu selam okuyarak ve onun aline, evladine, ezvacine, ehlibitine, eshabına, eczarını severek ulemasını severek ve onun yolundan giden zahitleri severek abidleri severek müminleri severek oraya yol bulabiliriz. O da Gene tekrardan hadis-i söylüyor, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe de imanımız kebale ermez diyor. Allah cümlemize Resulü Ekrem'i her şeyinden ziyade seven, nefsinden de ziyade sevenlerden eylesin ki imanımız temale etsin. Temalli bir iman ile alnı açık, müceci melekler gelerek, bize müjde vererek ve Resulü Ekrem'in mübarek cemalini görerek Allah ruh teslim etsin, etsin. Amin. Ha, şimdi, ölüm kodacak bir şey değildir. Tekrar ediyorum. Efendi, bu söylediğin söz mutlaka senin de benim başıma gelecek. Bu sana şaka ve hikaye gelmesin. O gün gelmeden evvel hazırlığını yap. O gün gelmeden hazırlığını yap. Zerre kadar hayra koş. Sana böyle... Komprim olarak söyleyeyim. Zerre kadar bir yerde hayır işi var mı? Hayır işi Allah'ın rızası var mı? Oraya koş. Zerre kadar şer varsa Allah'ın rızası olmayan yere ayak basma. Allah için sev, Allah için sevme. nefsini yapma yapmamış. Nefsi çıkar ortadan. Nefsi girdi mi hak çıkar. Hatta Cenab-ı Hakk'e Hazretleri Musa Peygamber'e hitap etmiş demiş. Ya Musa benim için ne yaptın demiş, sormuş. Ya Rabbi namaz kıldım. O senin kulluk vazifendi demiş. Oruç tuttum. Cehenneme kalkandı demiş. Zekat ve sadakat verdim. Kim malını kime verdin demiş. Hazreti Musa'ya. Ey zenginler. Mal sahipleri, mülk sahipleri. Hani bunun ilk sahipleri. Mal senin değil. Ariyettir. Sen vezeler gibisin. Malın başında. Fukaray-ı Müslümin eyalullah'tır. Allah'ın ayalidir. Onun için benim derken eline ağırlar. O gün gelmedi de evvel hak yolunu ondan bulmaya çalış. Önden giden ışık sana yol gösterecektir. Arkadan gelen ışık sana yol göstermez. Yani şunun manası bu. Elin ayağın gözün görürken elinden mallarına sahip iken hak yoluna onu sarf eyle. Çünkü rızkından verenler sevesi seve öğrenilir. Sevdiğini verenler, sevdiğine verenler onlar müflihdir, felah bulanlardır. Bir kış gününde bir mecusi idine ey göğünü Hazreti Peygamber'in muhabbetiyle şarpan aşık. Bir kış gününde bir mecusi mecusi ateşi taban demek yani. Allah'a şirk koşar. Kuşlara yem atıyormuş. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi, Seyyid-i Taife Hazretler oradan geçiyorlarmış. İdine bir şey al buradan bedala gitme camide geldiğin zaman. Mutlaka bir şey al. Ve Almanla kalma, iyi dinle, iyi anla ve etrafa yay. Sevdiklerini Hakk'a davet et. Sevmediklerin hakkında da dua eyle. Demiş ki Mecusi'ye Hazreti Cüneyt Kadir-i demiş senin yaptığın hayır hasanat indi de kabul değildir. Kafirlerin yaptığı dua da kabul olmaz. Ancak mazlum olursa, zulüm gördüyse zulüm görenin duası kabul olur. İki kimsenin duası reddolunmaz. Derin ki kafir ola. Biri baba, biri zulüm gören kimse. Onun için babanın duasını almaya çalış. Annenin duasını. Efendim benim hayatımda ilişme Öldüler gittiler. Kur'an oku ruhları için. Onları hayırla yağda ile. Hatta sana mal bırakmasalar dahi, borçları bıraksalar yine senin için bir hayırlısıra defteridir Anlayabilirsen eğer. Maddi düşünme daima. Demiş ki ey Mecusi senin yaptığın hayır hasanatın kıymeti olmaz. Sen Allah'ı haşrik kursun. Demiş ki o Mecusi Hz. Cüneyd'e baka belki iş böyle ama benim yaptığım bu hayrı Allah görüyor mu? Demiş. Elbet görüyor demiş. Allah habirdir ve basirdir. Her şeyi haberdar ve her şeyi bilir ve her şeyi görür Allah. Nerede bulursan bulun. Kim olursan ol. Seni görür. Ve senin hakkında ilmi vardır. Hiç kaçamazsın onun nazarında. Onun için fena hocam bunu düşün benim konuştuğum bu sözü. Elini hemen çek fenalıkta. Yapma fenalık. iyi değil. Sorun edamettir. Ahuvvah'tır. Daima hak yoluna. Daima hak yoluna. Daima Allah de. Allah. Onun rızasına doğru yürü. Onu sev. Onu zikreyle. Onun ismi lisanından düşmesin. Kalbinde onun muhabbeti bulunsun Zarar etmeyeceksin. Yakın bir zamanla amelinle başka şey alacaksın. Demiş ki Hazreti Cüneyd'e o velivvaha, o mecusi. Demiş ki ey Cüneyd demiş. Vaka belki ben mecusiyim Allah benim yaptığım hayır hasenatı kabul etmez ama Allah görüyor mu demiş. Elbet görüyor demiş. Eh o bana kafi demiş. İyilik yaptığım vakıda Allah gördüğü gibi kötülük yaptığım vakıda Allah görüyor ama. Bir müddet sonra diyor Cüneyd ben kafiye varmıştım. Bir de baktım ki o mecusi dediğim zat... Kabe'yi tavaf ediyor. Allah. Bunun burada ne işi var diye hemen koştum peşinden bekledim şu şaftını tamamlasın diye Yine şaft yaptı Kabe'yi. İki türlü Kabe'yi tavaf var. Bir gönül kâbesinin tavafı var. Gönül kâbesinin tavaf ettin mi bak soğuk hava fukarayı, müslümin, inim inleyenler var. Sen sayıp koyuyorsun bankaya yatırıyorsun güzel ama yahut kastelliye veriyorsun böyle bir şey. Hmm. Allah bankasına yatır. Burada bıraktıkların hepsi topladıkları kalacak burada. Ve sevmediklerini taksim edecekler. Sana hesabı düşecek. İstiyorsan o paraya sahip olmayı Allah bankasına yatır. Allah işin Bak şu anda şimdilik ağlayanlar odunsuz, kömürsüzler, kimsesizler, yoksullar, hastalar, yetimler, çıkıp da ayaklamekte gidenler, sırtına paltu giymeyenler. Görüyorsun gözünden değil mi? Fuhuşa'da gittiğimiz vakitte 10 bin, 20 bin, otuz bin, 40 bin veriyoruz. Allah için 40 para vermek için üremiştiriyor bizi. Sitenziye ederim bundan. Böyle kimseler var demek istedim yani. Şaftı bitti. Gönül Kâbe'si devaf eyle. Ey fukara sen de hacı gitmedim diye üzülme. Cuma namazına geliyor musun? Fukaranın hacı cuma namazıdır. Allah cuba, her cuma için sana bir hacı sabahı veriyor. Ondan haber vereyim sana. Fukaraya söylüyorum. Malavut'u gitmeyen bana sadece sözü yanı yanına gittim. Beni gördü güldü diyor. Gördün mü ya Cüneyt? Allah gördü. Bana imanı nasip eyledi dedi diyor. Ve düştü ve Hakk'a rücu eyledi. Anlışın yoklukla büyüyenler, yoklukla büyüyenler bunların hepsi efendim, hepsi bilirler ki böyle günler acı günlerdir. Böyle günlerde hapizasından, dışından koşmalı insan. Selah bulmak istiyorsan. Yarın bütün millet kıyamette çıplaktır. Çıplakları giydiren cennet libaslarıyla ibadet olunur. Onlar o giysilerle giyinir. Kıyamet günü herkes açtır. Açları doyuranlar Hakk'ın soprasında karınların doyururlar. Kıyamet günü herkes susuzdur. Sulara su veren. Cenab-ı Fahri Risaletin Hazreti Muhammed'in elinden sallallahu aleyhi ve sellem abi Ya Musa ne yaptın benim için? Zekat verdin ya Rabbi zekat kimin malı içine verdin benim malımı? Benim kullarıma vermişsin. Sana ne oldu? Vazife ne yapmışsın seni? Vazife senin bu. Hazbun evet. ifade dedi ki, Ya Rabbi, ben bilemedim, kulum ben. Senin için ne yapılmak lazım? Senin için ne yapılmak lazım? Bana onu bildir ki, ben onu yapayım. Benim için sev dedi Allah. Benim için sev, benim için sevme. Nefsim için değil. Allah için yapılacak olan budur. Ama müminlerin, müminlerin kusurlarını görmeyeceksin. Bir müminin kalbinde kim? Buz, adavet, haset, kibir, ucub, rüya olmaz. Kim ki Muhammed Resulullah dedi, bu nuru Ahmediyi kalbine indirdi, bu sıfatla o çıkar. O kalp berhametli, şefkatli, mütevazi, hak korkusu titreyen, hak aşkıyla ağlayan bir kalp. Titreyen bir, kalptir, bir onun gözlerinden hak korkusunun yaşlar dökülüyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'a peygamberimize diyor. Ya Şahiden Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni şahit gönderdik. Şahit yani bütün bu bizim ehval-i harekatımıza Resulullah şahit olduğu gibi peygamberimizden evvel geçen nebilerin de kanı ve şahididir. Bir daha söylüyorum. Yavm-ı Allah Nuh peygambere sorar. Tebligat-ı şerri mi ya Nuh? Ya Rabbi gülüyorsun. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Tanığını göster, Hazreti Peygamber'i gösterir. Ya Resulullah benim şahidim Hazreti Muhammed Mustafa ah, Ona indirdiğin kitapta benim ehval-i harekatım ona sana haber verdin. Mübeşşerdir. Müjde verir Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve <Gülüyor> sellem. Peygamberimiz. Tevşih edici, müjdeci. Kim o kimler için? Allah diyenler için. La ilahe illallah diyenler için. La mağmude illallah, la mevjde illallah, la mahvube illallah diyenler için müjdezidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği vakitte ve Allah'ın muhabbetiyle Resul'ün muhabbeti hemen hemen birdir. Resulü sever Allah'a sevmiş olur. Kim Resul'ün kapısından giderse Allah'a vasıl olmuş olur. Kim Resul'e itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Ve korkutucudur peygamber. Biz seni ancak ey Nebi muhterem gönderdik şahiden şahiden üşrenen, mübeşşir, tepsir edici, müjdeleyici müminlere, aşıklara, sadıklara, Allah diyenlere, Allah'a hayranlara, onlara müjdeci, cennet ile, cenneti efal ile, cenneti sıfat ile, cenneti zat ile müjdeleyici, cemali hak ile müjdeleyici, rızayı rahman ile müjdeleyici, ve nezira kafirleri korkutucu, korkutmasının altında da rahmeti vardır. Hatta teala korkutmadan da adamı azap edebilirdi. Korkutmasının manası bir babanın, bir babanın evladesinin gözünü çıkarırım. Bunu yapmayacaksın demesi çocuğun gözünü çıkarması manasına değildir. Rahmetinden mi söylemiştir. Hatta Teala'nın bir tehdidi ve ve tehdidi Cenab-ı Hakk'ın rahmetindendir. Hatta bir babanın evladına olan merhametinden ve şefkatinden soruyor. En şefkatli bir babayı fazla ederim. Her baba değil. Bazısı İhkere babası. Ondan bahsetmiyoruz çocuğuna dinini, diyanetini, milletini, milliyetini, insanlığı öğretmeyen kimse... ...onlar iskili olası onlar. Başlarına bela almışlardır görüntü kıyametlerine. En şefkatli bir baba. Hem dünyasını hem ahiretini öğretmiş evladına. Bunun merhametinden Allah'ın ümmetin Muhammed'e merhameti yetmiş bir de bazı iadedir. Görmüyor musun? 70 sene dalalet sahrasında dolaşan bir kimse... Resul-i Ekrem'in ismini anarak Ya Rabbi, Habibi Muhammed örmetine beni affettirse Allah affediyor. Kabul ediyor. Dövesin. Bu, Cenab-ı Peygamber Allah'ın hakkı muhabbetinin tecelliyatıdır. Bizi de Allah'a lütfü kerem edir. Allah cümlemizi Habibi Muhammed'le ayırmasın, gönüllerimizi ve ahmetle münevver eylesin. Allah'u yedilâ dar-i selam, yüve yetimle inşa